Tohumdan NASAda Ekolojik Yaşam Cuma sabahları 10.30'da Açık Radyo'da Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay tekrar pahasına da olsan Açık Radyo'yla temasınız <gülüyor> ve ilişkiniz nasıl başladı birazcık ya, bahsedelim e, mi hatırlatma ba bağlı açık, tabii, ki, tabii ki Açık Radyo yani bunu anlatmaktan e, ve kendim hatırlamaktan da büyük keyif alıyorum yani 90'lı yıllarda e, kendi iş yerim vardı sabahları e, arabamlar iş yerine giderken tesadüfen e, ilk önce e, Açık Radyo Açık Gazete de sizin sesinizde ee, ...tanışmış oldum... ...ve e, yani ilk andan itibaren... E, ...ilgimi çekti... ...ondan sonrasında... E, ...sürekli olarak takip etmeye başladım... ...ve... E, ...6 yıl önce söylediğim şeyi... E, ...yine e, yineleyeceğim... Ee, bir süre geçti ki bir baktım ben artık açık radyoya kilitlenmişim. kilitlenmişim. Yani e, hayatımda başka bir radyo e, olmadı, olmayacak galiba. <gülüyor> Tabii ki güzel yayın yapan başka radyolar da var ama e, yani benim e, açık radyolar her anlamda e, tatmin olduğum... E, eklentilerimi karşılıyor. karşılayan bir radyo evet. olduğu için... E, sağlık bir, iyi bir dinleyici olduğumu da gururla. <gülüyor> Çok, Çok teşekkür ederiz. Hangi yıldı? Ee, yani net olarak emin değilim ama yani daha ilk açıldığınız yıllarda 95 olabilir. 95 sonunda zaten 3 aylık bir. Yani sanırım sanırım. Çünkü ben şeyden e, evet yani babamın vefatından sonraki günlerde 95 sonrası olmalı. Yani 96 başları falan da olabilir. E, o dönemlerde. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Desteği için Açık Radyo deneyicisi Ezgi Can Türk'e teşekkür ederiz. Ekonomi Ekoloji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 e tabi bir de şunun altını çizmek. Belki hep şey. hep vardı orada da biz farkında değildik. Tabi tabi. Öyle tabii. mi? Aynen. Ama bir de şunun altını çizmek lazım. Ee, geçtiğimiz e, yıl zannediyorum bir kitap çıkmıştı. Darwin şehre gelirse diye. Darwin şehre gelirse hani e, biraz Darwin o doğal seçildim e, ve evrim görüşünü yani bir şehre getirdiğimizde ne oluyor? Şimdi şehirde ciddi bir gürültü var. Kuşların haberleşmesi için kullandığı tek şeyleri, iletişim araçları, sesleri. Sonuçta seslerini birbirine duyurabilmeliler üreme döneminde. Hani erkek dişi bir araya gelip başarılı bir yuva ve yavru elde edebilsin. Sonuçta bunlar seslerini de yükseltiyorlar ve mesela baştan karanın şehir dışındaki popülasyonlarına göre şehir içindeki popülasyonlarını incelediğiniz zaman şehirlerde doğal seçilime bağlı olarak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 Pencerenin içinden eve girebiliyor. Ondan sonra e, başka ne söyleyebilirim? E, yine sığırcıkları görebiliriz bu dönemde. E, eğer evimizin yakında bir park varsa önümüzdeki birkaç hafta içinde mesela ak mukallitler gelecek. Ak mukallitleri parkta çalıların içinde böyle bir sürü öterken duyabiliriz. Yine geçen gün e, çok derrak bir şekilde sabah uyandığında yine pencereyi açtığında duyduğum saka sesleriydi. Saka e, çok böyle bıcır bıcır öten, e, internetten mesesi bulunabilir. E, bu arada yetkin ispinos değil mi aynı İspinoz zamanda? Vardı. Saka efendim. Saka aynı Yok. zamanda ispinos mu tamamen farklı mı? İspinoz. Yok saka ispinol gillerden bir kuş yani aynı familya <gülüyor> içerisinde ispinozların akrabası. Sanki eskiden daha az bulunuyordu Sakalar, daha fazla mı oldu? sakal ilgili özellikle böyle bir şeyler okumuştum ben. Ya o gözlemler ne kadar doğru onları bilmiyorum. Bakmak gerek hani, hmm. bilimsel literatürü. Ama e, bu ara şehirde çok varlar. Ama geçmişte ne kadarlardı bilmiyorum ama çok belirgin şehir kuşları. Örneğin hmm. ben Beytepe kampüsündeyim Ankara'da, Hacettepe'de. Beytepe kampüsünde hep çoklardı. Her zaman duyuyorduk.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 e, finçler zaten ispinozlar ondan sonra ve renklenmeleriyle bu hayvanlarda hani çok belirgin güzel kuşlar sesini duyarsanız gıcır gıcır e, çok güzel geçen, evet geçen geçen günkü e, zannediyorum ikinci yazımda e, Yetkin Report'ta onun sesini de paylaşmıştım belki dinleyicilerimiz evet. bunu bunu söyleyelim ee, şimdi nereden bakabiliriz bu çok önemli insanların aynı zamanda da e, yani illa herkesin yanında bir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 Bunların sesini duyuyoruz. E bunları hani duyduğumuz yer itibariyle e, kaydedir. İşte bunun enlemi boylamı da burası deyip, Sonra elimizde telefonumuzu alıp telefondan da Ebert adı verilen Ebert adı verilen bir e, web sitesi var ve bunun da uygulaması var. Buraya gidip bu gördük kayıtları buraya girebilir ve bunları karşılaştırabiliriz. Bu sırada da örneğin Kumru diye girdiğimiz zaman Türkçe de giriş yapabiliyoruz. E, Sistemin Türkçe'si de var.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 Şimdi ya, söyleyince de bir, de, e, çok şaşırdım. İstival havası olduğuna emin olun. Yani Çünkü hiç bu kadar net sesler duymuyorduk. Tabi bu arada bir de şeyi eklemek istiyorum. Ee, hani vaktimiz var Öyle mı bilmiyorum önce. ama hemen bir iki dakika. Son, son bir dakikamız kaldı. Öyle mi? Tamam. Hızır söyleyeyim. Hani İstanbul'daki e, dinleyicilerimiz için örneğin Cihangir'de oturuyorlarsa ve biraz Boğaz görüyorlarsa... E,